şuhbe sabır. Bundan önce dört tane ders yaptık sabırden ilgili bugün beşinci ve sonuncu inşallah teala sabrın dersi. Yani sabır paketi beş derste bitti. Neden? Çünkü sabır dedik olmasa olmazıdır bir musulman. Müslümanın olmasa olmazları çoktur. Ne kadar olmazı olmazlarımızı fıkhını bilsek, ne kadar çok uyusa da o bir tarafta işimizi girentiye alırız. Bunu bize kim öğretmiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dinimizi oradan alıyoruz. Eyli kim aktardı bize dinimizi? Ashab, tabi'in, etba'u tabi'in, dört imam. Bugüne kadar elimize bu geldi. Biz bazen yanlış anlıyoruz. Dört imam derken sadece fıkhı anlıyoruz. Hayır, dört imam arkadaşlar bize bak. İtikadi, fıkıh eğitimi. Terbiye, ahlak bütününü aktarmışlar. Sadece fıkıh değil. Ama bugün de dört imam'a mensup olan grup sadece dört imamı küçümsüyorlar aslında. Bakma bir tanesi ben Hanefiyim, ben şafiyim diyor. Aslında İmam Abu Hanife'yi de küçümsüyor Hanefiler. Şafiler de imam Şafii'yi kutsun Neden? İmam Şafii'den sadece fıkıh alıyorlar. İmam Abu Hanife'den fıkıh alıyorlar. İtikadı gidip başka imamlardan alıyorlar. Terbiye eğitimi başkalarından alıyorlar. Hayır. Biz her üçünü de bu dört böyücü imamdan alacağız. İtikadı bulardan alacağız. Yen de buların uzantısı olanlardan alacağız. Fıkri de alacağız. Onun için mezheplerde de bile Hanefi mezhebinde olsun, Şafii'de olsun, diğerlerde de olsun önceki mezheplerden sonraki mezheplerde fark var ise biz her zaman aslına döneriz. Sonradan mezheplerde taassup gereki eklemeler olmuştur. Biz neye döneriz? Asıla döneriz. Asıl dört imam. Eğitimde dört imama döneceğiz. Bir de olar. Neden? Çünkü onları üç dönemdediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu üç dönemi ne yapmış? Teski etmiştir. Övmüştür. Girenti vermiştir. Tabir caiz ise. Ne demiştir? Benden sonra üç dönem en hayırlıdır. Benim dönemim. Sonra benden sonra gelen sonra benden sonra gelen. Ondan sonra gelen. Ne oldu bu? Üç dönem oldu. Buradan da bütün müminlere müjde verelim. Dört imamımız da ki biz onlara matemat, tabiiz O dördü imam da bu üç dönemin içinde yaşamışlar. İster ikinci dönemde ister üçüncü dönemde. Elhamdülillah bu üç dönemde yaşadıkları için bizim işimiz grantidir. Onun için sadece bu imamlardan fıkıh almarız. Eğitim de alırız, itikat alırız. İşte bunlar bize aktarmışlar? Her şeyi aktarmışlar. Ondan dolayı sabır meselesini de biz bu dört imamın ışığı altında devam ediyoruz. Ama e, geçen derslerde biz özetlesek sabrın tanımını yaptık, faziletini yaptık, hükmünü yaptık, çeşitlerini yaptık. Dördüncü derste sabrı nasıl elde tahsil ederiz? Yani bir de diğer ben sabrın hükmünü bildim, faziletini bildim, çeşitlerini bildim. Nasıl sabrederim? Nasıl sabr edenlerden olurum? Bunu nasıl elde ederim, tahsil ederim? Burada da dedik dört tane yol var. Bir, cenel yollar. Onu açığladık Cenel yolları. İkincisi, masiyetlere nasıl sabrederiz? Bugün bunu işleyeceğiz. Üçüncüsü, eee, İtaatlere nasıl sabrederiz? Yani Allah'ın emirlerine nasıl sabrederiz? Biri Allah'ın yasakları, mas masiyetlerin önünde nasıl durarız? Benim canım çekiyor, içki içiyorum. Ama içmeyeceğim, sabredeceğim. Nasıl sabrederim? O yolları bakacağız. Namaz zordur. Beş vakit namaza git, sabah kalk, savukta ebdes al. Millet uyuyor. Buna nasıl sabrederim? Onu da öğreneceğiz. Dördüncü ve en sonuncu, bunu da dersi bitiririz. İnşallah bu üçünü de bu derste Allah izin verse işleriz. O da musibet ve Allah'ın kaderlerine nasıl sabrederiz? Bunları tek tek ana çizgisiyle, aslında sabırla ilgili 4-5 cilt kitap yazılsa bile yetmez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e göz atsan tane kusur daha fazla direkt sabırla ilgili var. Ayetler var. Sabırla ilgili ayetler çoktur. En müjdeli ayeti de nedir? allah Teala diyor sabirlere, sabredenlere mükafat hesapsızdır. Bunu başka şey için kullanılmamıştır. Ve bir onlarca da ayet detaylı yollarla ne var? Sabırla ilgili meseleler var. Şimdi... Ee, birinciyi dün işledik biz, genel yollarıyla sabrı elde etmek, tahsil etmek. Orada baya bir sürü şeyler saydık, ee, vesileler. Bugün ikinci mesele, masiyetlere nasıl sabrederiz? İnsanoğlu nedir? Nefistir. Nefis te şeytanın tek giriş noktasıdır. Oradan zorlar kapıyı kırsın diye, içeri girsin. Sen kapıyı ne yapacaksın? Saklamalacaksın. Kapıyı saklamalmak için ne lazım sana? Fıkhını bileceksin. Gidip kapıyı tenekeden yapmayacaksın. Ha? Neden yapacaksın? Ahşapten de yapmayacaksın. Bak şu anda her çeşit dairesinin kapısını ahşap yapıyor mu? Eskiden zengin adamlar bile ceviz yaptırdılar, oymalı yaptırdılar. Onu da hırsız açıyor. E şeytan da taktik değişiyor. Birikimi çoktur. Cennetten bile birikim yapıyor. Hazreti Adem'den, babamızdan aleyhissalatü vesselam'den taa bugüne kadar binlerce sene insanoğlunun püf noktasını biliyor. Ne yapıyor bir günde insanlar? Hırsızların çelik kapı koyuyorlar. Çelik kapı da yetmiyor. Ne koyuyorlar? Helerim koyuyorlar kapıları. Switchleri otomatik yapıyorlar. Şifreli yapıyorlar. Bular hepsine için hırsız girmesin. E bizim nefis kapımızı ne, ne yapmamız lazım? Bizde aynı yöntemi. Niye maddi dünya maddi hırsız girip malımızı çalmasın, bizi rahatsız etmesin? Bu kısa dünyada bütün sağlamlıkları alıyoruz. Niye ahiret için işi saklama almıyoruz? Baş düşman bize giriş yapmasın. Çünkü nefis kapısını kırdı içeri girer. İçeri girse içeriyi tahrib eder. Tekrip etse bizi de kendisiyle o bir tarafta cehenneme götür. Onun için biz kapıyı sağlam almak için fıkhı bilmemiz lazım. İşte burada da burada da 10 tane yol topladım. Ana çizgisiyle maksiyetlere girmemek. Maksiyetlere düşmemek. Maksiyetler nedir? Allah'ın çektiği sınırdır. İtaatler nedir? Allah'ın emrettiği. Allah bulara emretmiş yapacağız. Bir de ne emretmiş? Bu çizgileri açmayacaksınız. İmtihan babından. Hazret Adem'e Allah subhanehu ve teala cennette milyonlar, trilyonlar numara koyması asıl da yanlıştır. Hesapsız nimet verdi. Ama kaç tane nokta koydu? Yasak noktasını bir tane. Bu ağaçta yeme. Sembolik olarak. Ne yaptığı insan babamız o hataya düştü. Biz de düşebiliriz. Anlatabildim mi? İşte bu nedir? Bu Allahu Teala'nın intihan, iptila, tarlasıdır dünya. Bizim için noktalar koyulmuştur. Cennet bir nokta koyuldu. Dünyada kaç tane var? Çok var. Ama nimetin karşısında kaç tanedir? O bir tanecik bidir. Bak. Cennette nimetler sayısızdır ama kaç tane nokta vardır? Yasak noktası bir tane. Dünyada nimetler nedir? Yine sayısızdır. Ve in ta'uddu ni'matellahi la tu'su. Allah'ın nimetlerini saysanız sayamazsınız. Nasıl bir ala Türk lirası 6 0 önce milyonlar, trilyonlar artık bu hesap mekneleri tutmuyordu. Gidip Çin'den dokuz haneli hesap mekteleri getiriyorlar. Yok dokuz haneli Allah'ın nimetlerini saysan hiçbir yer üzerinde hesap meknesi tutmaz. Sayısı çoktur. Çok çoktur. Ama yasaklar onun yanında nedir? Elimizin sayısı kadarı cedir. nedir ya? Çok yasak yoktur. Nimetlerin yanında yasaklar hiçbir şey kalmıyor. Yüzdesi hesap olmaz bile. Azdır. O zaman o yasaklar nedir? Masiyetlerdir. Sen o yatsağa düşsen nedir? Onun adı masiyet olur. O yasaklara düşmemek için sabretmek lazım. Onu nasıl öğreneceğiz? İşte on tane sebep var. O sebepleri öğrendik, fıkhını bildik, düşmeriz. Birincisi, alimler diyorlar ki bir kul, kul, bak niye kul diyoruz burada? Çünkü yaradan var, emretmiş kul uygulayacaktır. Hakiki kul, yaratanın emrinin önünde durar. Teslimiyetle durar. Budur. Kulluk nedir? Allah'a kulluk nedir? Allah'a teslim olmaktır. Teslim olmak nedir? Emirlerini yerine getirip yasaklarından uzak durmaktır. İşte alimler diyorlar, bir kul, neyi bilmesi lazım en bilinci sebep masiyete düşmesin bir kul neyi bilmesi lazım fıkh etmesi lazım o günahın kötülüğünü yani günahın fıkını bilmesi lazım bu günah ne kadar kötüdür ne kadar e, güzel bir iş değil bunu bilmesi lazım insan bir şeyi kötü olduğunu bilse yapar mı Yapmaz. İnsan neyi yapar? Güzel işi yapar. Niye sen gidip en güzel lokuntayı seçip güzel yemek yiyorsun? Biliyorsun bu sene faydası var. Ama kötü yerde gidip yemezsin. Kötü şeyleri yemezsin. Sukaktan kaldırım yemeği yemezsin. Bunun için mi yapar? Akli olmayanı yapar. O da nedir? Hayvandır. Ama insanoğlu aklı olsa ne yapar? Yapmaz. Onun için bir kulluk, kulluğun gereği nedir? Bütün günahları bilmesi lazım, fıkh etmesi lazım. Alalım içki. İçki nedir? Allah'ın yarattığı bir sudur. Su cinsinden bir sıvıdır. O suya insanoğlu müdahale ediyor. denesini değiştiriyor. Ne oluyor? Üzüm suyundan, yani arpa suyundan Vesaire ne oluyor? Bunu sıkıyorlar, şarap oluyor. Ondan sonra ne oluyor? İnsanın beynini uyuşturuyor, iradesini kaybediyor. Bunu bileceğiz. Nedir bu alimler demişler? Hatta hadiste, kötülüğün anasıdır. İçki. Bunu biz bileceğiz. Neyini bileceğiz? İçki içtikten sonra ne oluruz? Aklımız gider. İçki içtıktan sonra, İnsan için söylemediği meseleyi söyleyebilir. Utandığı bir meseleden insanlardan utanıyor. içki içeri yüzü açılır. Değil mi? Bazı hareketler yapar. Ondan sonra ne yapar? Katil yapar, zine yapar. İçki nedir? Kötülüklerin anasıdır. Bunun fıkhını bileceğiz. Bunun fıkhını bilsek bu Allah subhane ve teala bunu niye haram etti? Ne için haram etti? İçki zina Hırsızlık, yalan, bunlar nedir? Vesaire, bütün günahlar hepsi masiyattir. Bunların fıkkını bilmemiz lazım. Ne için Allah-u Teala bunu haram etmiş? Çünkü Allahu Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün geçiyor, bakıyor bir ananın kucağında bir çocuk var. Bir ana bir çocuğu tutmuş kucağında. Diyor, gör, görür müsünüz bu anayı, bu çocuğu? Evet ya Resulullah. Sizce bu ana bu çocuğunu atar mı yırtıcı bir hayvanın önüne? İmkanı yoktur. Neden? Çünkü anadır seviyor. Allah sizi bulardan, bu, bu anadan daha fazla sever kullarını. Daha fazla merhametlidir bu kullarına. Ne kadar o merhamet gereği atmaz onu. allah Teala daha merhametlidir. Daha sever kullarını. Ne ister kullar için? Ebedi hayatta kazansın. Ama kim bırakmaz bizi kazanırım? Allah'ın düşmanı ki bizim düşmanımızdır. O da şeytandır. Demek ki Allah subhanehu ve teala bize biliyor, o şeyi haram kılmış. Bunun fıkhını bileceğiz. Bunu bilsek o günaha düşer miyiz? İmkanı yoktur. Aklı olan düşer mi? Düşmez. İmkanı var mı? Olmaz. O zaman biz bunun fıkhını iyi bileceğiz. Bu birinci mesele. Bir, bütün günahların birinci mesele, bütün günahları bileceğiz, mahiyetini bileceğiz. Allah subhanehu ve teala niye haram kılmış bileceğiz onu. İkinci mesele, kul dedik. Bir kul ne yapacaktır? Hakkıyla Rabbinden ne yapacaktır? Hayali olacaktır, utanacaktır. Hakkıyla Allah-u Teala'dan utanmak ne demektir? Allah-u Teala seni masiyat yaparsan görmemesi lazım. Hakkıyla kulluk budur. Allahu Teala seni o durumda görmemesi lazım. Kim bunu yapar? Hakkıyla Allahu Teala'yı tanıyıp bu Allahu Teala'dan hakkıyla ne yapar? Haya edenler. Değil mi? Haya edenler. İstihya. Hakkıyla Allah Teala'den haya edenler ne yaparlar? Maasiyette bulunmazlar. Eğer bir dane hakkıyla Allahu Teala'ya kuluysa o zaman sen bak patronun, yan baban, yen yani sevdiğin bir adam istemezsin seni görsün bir hatada. Mesela biliyorsunuz bizim toplumda çocuklar sigara içerler. Yen yani adam ergen olmuş, yen yani evlenmiş sigara içiyor babasının önünde içmez. Babası geldi sigarasını atar. Neden? E haya ediyor, utanıyor, büyükten çekiniyor. keyfe Rabbimizden? Rabbil alem bizim rızkımızı veriyor, bizi yaratmış. Bu azim Allah'tan nasıl yaparız? Haya etmemiz lazım. O zaman haya etmenin neyini bilmemiz lazım? fakını bilmemiz lazım. Ciddi bunu öğreneceğiz. Haya nedir? Nasıl Rabbil Alemin'den haya ederiz? yen yani bizi ne bırakır haya etmeye savk eder? Bunu bileceğiz. Hakkıyla haya etmeni öğreneceğiz. Çünkü kul hakkıyla haya eden ne der? Ben Rabbimi görmüyorsam, Rabbim beni görüyor. Bu da ne derecesidir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açık oluyor hadiste? İhsan derecesidir. Sen Allah'ı görmüyorsan, Allah seni görüyor. İhsan derecesi nedir? Eşittir kim? Birden ihsan derecesine yetişse biz ne deriz ona? Enbiyaullah. Ha? Evliyaullah. Ha? Salihler. Sıddıklar. Bunlar nediler? İhsan derecesine yetişmişler. Demek ki biz hedef nedir? Bunlardan olmaktır. Fırda usta. E o zaman bunların yaptığını biz yapacağız. Bunların ilmini biz bileceğiz. Bu ikinci. Üçüncü Kul, hakiki kulüysa, sadık bir kulüysa, bunu bilmesi lazım ki. Nimet, Allah sana nimet vermişse, masiyetle o nimeti alır elinden. Bu bir kaydedir. Bir artı bir içi. Nimetler neyle zavale uğrar? Masiyetlerle. Onun için Allah'ın sana minnetiyle, fazliyle, rahmetiyle sana bir sürü nimetler vermiştir. Ne nimeti? En başta sıhhat nimeti, rızık nimeti, ha? Onun daha başında iman nimeti vermişse sana. Bunu ne yapacaksın? Şükredeceksin. Şükretsen ne olur? Nimet artar. Le in şekertum le azidennakum. Eğer şükretseniz Rabbimiz diyor ayette le <gülüyor> azidennakum. Ben de size o nimeti arttırırım. Sonra ne diyor? Eğer siz masiyet işleseniz o nimetler elinizden alınır. Çünkü Allah Subhanahu teala diyor inna Allah la yughayyiru ma bi kavmin hatta yughayyiru ma bi anfusih. Ra'd suresu 11. ayette. Bir kavim diyor. Bir toplum eğer İman üzerine ise Allah-u Teala oların hallarını değişmez. Ne zaman değişir? O toplum kendi içlerindeki iman durumunu değiştirseler biz de nimetlerinin üzerimiz, üzerimiz üzerlerindeki nimeti biz de değiştiririz. Demek ki bir artı bir iki. Dikkat edelim. Nimet var ise üzerimizde bu nester ister? Şükür ister. Ne olur nimet? Kat kat olur. Eğer günah sen ne olur nimet düşer. Onun için kul bunu bilmesi lazım. Diğer ayette "Zalika bi anne Allah lam yakun mughayyira ni'meten an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi enfusihim ve inna semi'un alim." Allah işitendir. Ha? Bilendir. En iyi bilendir. Neyi bilir o toplumun? Diyor o toplum eğer nimeti küfretse Allah Teala onu değiştirir. Ve bu nimetler neyden gider? Zavala, zavala uğrar. Cünahlarla, mahsiyetlerden Onun için selefi salihinden böyük abidlerine derdiler. Vallahi cünahlarımla gece namaza kalkamıyorum. Cünahlarımızla gece namazına kalkamıyorum. Bir tane derdi, cünahlarımla hıfzım gitti. Kur'an hıfzı. Günahımla Kur'an okuyamıyorum. Bunlar nedir? Yerleşmiştir. Hatta bazı derdir, bir bir masiyet işlesem dışarıda, gelirim onu çoluk çocuğumda görürüm. Hanıma diyelim çitme, hanım beni dinlemez gider. Çocuğa diyelim otur, çocuk oturmaz. Orada görürüm. Demek ki masiyetler nedir? Nimeti üzerimizden alır. Ondan dolayı, Alimler yine demişler ne demişler masiyet ateş gibidir. Nasıl ateş odunu yok eder masiyetler de nimetleri harcılar yok eder. Yakar kül eder. Aynen böyle benzeyeceksin. Sen burada bir masiyet işledin buradan bir nimet üzerinden azalır. Burada bir masiyet işledin azalır. Yaptıkça azalır o zaman ne olur? Elinde bir şey kalmaz. Masiyet seni kaplar Allah korusun. Şeytanın kucağına düşersin. Dördüncü sebep. Dördüncü sebebimiz nedir? Hakkıyla Allah'tı Allahu Teala'yı kulluk cereyi, hakkıyla Allahu Teala'yı tanımak bu insanı masiyete düşmekten ne yapar? Kurur. Çünkü Allahu Teala ayet ne, ne buyuruyor? Fatır suresi 28. ayette. İnne me min ibadihi el-ulema. Hakkıyla Allah'tan kim korkar? Kim haşyet eder? Alim kulları. Bak min ibadihi el kullarında alim. alim olanlardır. Kullarında alim olanlardır. Demek ki kulluk önemlidir, ilim önemlidir. Ondan dolayı Resuluna sallallahu aleyhi ve selleme ne dedi Allah Teala? Ne buyurdu? Dedi, biz ne dürüst şahadette bile abduhu ve resuluhu. Resul oldun, sen kulluğu kaybetmedin. Allah'ın en seçkin kulusun. Ama bu değil ki kulluktan çıkmadın. Bu çok önemlidir. En büyük alim olabilirsin ama sonuçta kulluk kulsun. Çima kulsun Yaratan. Bu evrende kaç tane yaratan var? Bir tane. Onun haricindeki bütün şeyler nedir? Yaratılandır. Yarat yaratılandır. Yaratılmışlar. Demek ki kulluk sen ne yapar? Hakkıyla Allah'ı tanıyıp hakkıyla Allah'ı tanıyan hakkıyla Allah'tan korkar. İyidir sen Allah'tan korktuktan sonra hiç günah işler misin? Nasıl işlersin? Allahu u Teala azamatını, heybetini, Cennetini, cehenneminin fıkhını bilsen. Bilsen cehennemde ne bekliyor seni? Cennette ne nimetler bekliyor seni? Hiç o nimeti bu küçük masiyetle giderir misin? Gideremez. Onun için bunun fıkhını bilsek o masiyetlere ne yaparız? Sabrederiz. İşte sabır şey, sabrın yolu nedir? En büyük yollarından birisi sabrı elde etmenin en büyük yollarından birisi nedir? Allah korkusudur. Hem Allah'ı, Allah neden korkuyoruz? Allah haşa ve kefe zalimdir, adaletsizdir haşa ve kefe. Allah mutlak adaletlidir. Miskali zerrayettedir kuluna, ne yapar? Zulmetmez. Ama biz neden Allah'tan korkuyoruz o zaman? Allah'tan neden korkuyoruz? Çünkü allah Teala bize haber vermiştir. Demiştir, bu noktayı ben koydum, bunu açmayacaksınız. Bu benim sınırımdır. Bunu açtınız, karşılığında ne var? Onun açtığın kadar sana azap var. Ama sen benim emrimin önünde durdun, bunun karşılığında ne var sana? On kat mükafat var, 700 kat mükafat var. İstediği kadar da Rabbil Alemin, istediği kuluna ne verir? Mükafatı artırır, verir. Sayısız hesapsız. Biz Allah-u Teala'nın adaletinden korkmuyoruz. Tam tersine Allah-u Teala mutlak merhamet sahibidir. Ama neden korkuyoruz? Allah-u Teala söz verse de sözünde en duranlardandır. O da nedir? Her günahın karşısında bir şey var. Çünkü bu dünya intihar tarlasıdır. Evet, ondan dolayı biz hakkıyla ahiretin de fıkhını bilmemiz lazım. Allah Teala'yı iyi tanımaktan isimlerini, sıfatlarını, hakkını bilmek, rububiyetini, he? kulluğu bilmek ulûhiyet kulluktur. Nasıl kulluğu Allah Teala bunu bilmekten hariç? imanın şartlarını da bilmemiz lazım. İmanın şartlarında ne var? Ahiret var. Ahiret gününe iman var. Ahiret gününü neye bilmemiz lazım? Çünkü bu dünyanın sonu iki noktada bitiyor. Birincisi nedir? Cennet. İkincisi nedir? Cehennem. Üçüncüsü var mı? Yoktur. Ebedi hayat künukta da bitiyor. O zaman ne yapacağız biz? Bu künuktayı iyi fıkhını bileceğiz. Cennetin nimetlerin bildikçe o nimetler elden giderir misin? İlla akılsız insan giderir. Ama cehennemin de azabını gören kuçum sayar mı onu? Kim sayar? İlla akılsız insan sayar. Demek ki kul. Aklını kullanır. Allah bu akıl nimetini vermiş, hayvandan insanı ayırmıştır. Akıl nimeti burada kullanılır. Allah'ın emirlerinin önüne çıkarma, çıkmakta değil. Ne de kullanılır? İşte burada kullanılır. Beşinci sebep, sabretmeyen sebebi. Mehabbetullah. Her şeyin başıdır. O da nedir? Allah sevgisi. İnsan sevdiğine uyar. Sevdığına tabi itir. Sevdığıyla barabar ister olsun. Sevdığının gönlünü kılmaz. Bu insanoğlu insanla, Değil mi? Sevdığına uyar. Sevdığının peşinden gider. Sevdığıyla barabar olmaz ter. Efe keyfe sen Rabbil alemini sevsen? Hakkıyla. Emirlerine önünde duracaksın. Yasaklarının önünde ne yapacaksın? Yine durup düşmeyeceksin içinde. Hakkıyla Allah'ı seven, hakkıyla Allah'tan korkar. Hakkıyla Allah'ı haşya eder. Ondan sonra hakkıyla Allah-u Teala'ya uyar. O zaman ne olur? Allah-u Teala seni sevdiği yerde görmeye çaba gösterirsin. İstemediği yerde görmeye de çaba gösterirsin. Beni Allah-u Teala nerede sever? İşte bu derste oturup beni sever. Nerede sever beni? Camide sever. Nerede sever beni? Halal alışveriş ettığımda sever beni. Nerede sever beni? Bir tane gıybet edirse sus desem ona. Nerede sever beni? Bir tane nemmlik yapıyorsa ona emir bilme'ruf an münkar yaparım. Nerede sever beni? Allah'ın haddi sınırı aşılırken ben ona dur derim. Tebliğ ederim. Buralarda Allah Teala bizi sever. Nerede sevmez? Gıybet yaparız. Yalan söyleriz. Ha? Kötü yerlerde oluruz. Müzik dinleriz. Televizyon önünde otururuz. Ha? Muhteşem Süleyman'a bakarız. Vesaire, bugün de Türk dizilerinin önünde otururuz. Özellikle bugün de biz er, ol er bakıyorlar da ama biz dışarıdayolarken Kadınlarımızı ne yapmışız? Televizyonların önünde teslim etmişiz. Kadın da mecburdur. Evde oturmuşsa ne yapar? Tabi sıkılır. Ne olur televizyon? Bugün de ta yani şeytanın ta oyunudur. Onun için allah Teala bu yerlerde sevmez. Halimler diyorlar ki bu çok önemlidir. Bir işi yapmadan önce tart onu bak. Düşün Allah bu işi seviyor mu sevmiyor mu? Bu işi ki, sağ melek yazar mı sol melek yazar mı? Bunun fıkhını iyi yap. O işi yapmadan önce bunu bil. Ondan sonra ne dersin? Bir işe adım atarsın. Bak bu çok önemlidir arkadaşlar. Çok önemlidir bu. Bir işi yapmadan önce bakalım Allah bunu razı mı razı değil mi? Bunu hangi melek yazar? O zaman ne yaparız? Daha yapmarız. Onun için Allah sevgisi her şeyin başıdır. Mehabbetullah'tan ne kaynaklanır? Mehabbeti Resul, mehabbeti din, mehabbeti şeria, mehabbeti her şey Kardeşlik, Müslümanlık, her şey onudan ne olur? Başlar. Evet. Altıncı sebep nedir? Altıncı sebep, insanoğlunun nefsi temiz olması lazım. Yüksekliği arzu etmesi lazım. Yani bir kul, hakiki kul ne yapar? Hakiki kul, Allah'ın kulu olan, hakiki bir kul, istemez ki Allah'ın sevmediği bir kulu olsun. yen yani alçak bir sıfatta, alçak bir şahsiyette olsun. Ne sever? İzzeti nefis. Yani en çivar, en üstün e, tam türcesini getiremedik ya, şerefun nefsi ve zekâuhâ. Yani hıh? He, yani nefsin yani en temiz şahsiyetli kimdir en temiz şahsiyetli bizde en yüce şahsiyetli en ffeettiler peygamberlerdir enbi Allah'tır evli Allah'tır Bir musulman olara benzemek ister. İstemez bir mahsiyet ehline He? Onun için bizim örneğimiz kimdir Bu türlü Salih insanlardır. Şeytana uyanların örneği kimdir zalimlerdir taütlardır. Yen yani şarkıcılardır, yen yani artistlerdir. Bunlar nedir? Bunlar Allah'ın dostları değil. Bunlar şeytanın dostlarıdır. Sen ister misin onlar gibi olarsın? Hayır. Ama ne olacaksın? Allah'ın sevgili kullarına benzemek olaca ol olacaksın. Sevgili kullarına benzeyeceksin. Onlardan olacaksın, o grupta olacaksın. Onun için şeref yüksek tutmak insan, küçümsemekten, nefsini böyle küçüp düşürmekten, ne olur? Bir mümin hakiki kul uzak olur. Sen kendini böyle görsen ne yaparsın? Masiyete düşer misin? Mesela bir yalan. Bir yerde seni yalan kurtarırsa ama sen kendin görüyorsun. Yalan nedir? Yalan adi insanların yoludur. Değil mi? Şahsiyetsiz insanların vesilesidir. Ama peygamberler, evliyaullahlar yalan söyler mi demez. O zaman ben de onlara benzemem lazım. Yalan bana yakışmaz. Salih bir kula yalan yakışmaz. Ne oldu? Nefsimi en zırvette tuttu. Onun için biz nefsimizi mümin insan nefsini zırvette tutar. Enbiyaullah evliyaullahlara benzerken ne olur? Yalan söylemez. Zina hele hiç yapmaz. İçki hele hiç içmez. Bunlar nedir? Televizyon oyununda oturup diziye bakmaz. Yakışır mı? Bir musulman sen bir diziye bakarken televizyonun önünde, gözün önüne koy Rasulullah demeyelim saygısızlık olur. Resulullah'tan sonra bir sahaba gelip seninle oturur mu diziye bakar mı? Ne kadar tevhile yapsan kendine. Bakar mı? Bakmaz. Demek ki insan nefsini her zaman zirvette tutacaktır. 7. alimler diyorlar ki ilim ilim önemlidir. İlimden ne dedik Allah'ı tanırız. Allah'tan korkarız. Allah'ın azabını biliriz, rahmetini biliriz. Bunlar nereden olur? İlimden olur. Bir de ilimle neyi tanırız? Mahsiyetleri tanırız. İlim çok önemlidir. Mahsiyetlerin fıkhını nasıl biliriz? İlimden biliriz. Onun için ilimle neyi bilmemiz lazım? He? Bu masiyetlerin sonucu nedir? Sen yalan söyledin. Sonucu nedir? Bırak o bir dünyada. Bırak burada melek solda yazdı. He? Ama bu dünyada izleri var. Yalan diyenin yüzü simsiyah olur. Bidat işleyenin yüzü siyah olur. Zina işleyenin yüzü simsiyah olur. Siyah olmak nedir? Yani İslam nürü, muhabbet nürü, Allah'ın nûru yüzünden çekilirse bu sonuçları bilmemiz lazım. Zine yaptın hele. Yüzünde iman nürü kalmaz. Bunlar nedir? Hepsi masyettir. Hırsızlık yaptın. Vesaire bu türlü günahlar e, insanı ne yapar? Yüzünden nürü alır. Bir de ne yapar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu çok güzel bir hadis takılıyor. Diyor ki oğlu bir günah işlese Kalbin senin böyle bayazdır. Sedef gibi, bellur gibi bamba beyazdır kalbimiz. İmanla. İmanla. Müminin kalbi böyle bayazdır. Şimdi bu beyaza bir nokta koysan simsiyah ne olur? Apaçuk belli olur. Bak biraz önce bardakta bir siyah var. Kardeş gitti hadi onu su dolduracağı için. O siyah temizlendi. Ne oldu? Bamba beyaz oldu. O siyah düştü hemen temizlemek bambayaz eder. O siyah düştü temizlemedik. Yarın bir damla bir damla bir damla ne olur? Bısım siyah olur daha temizlenmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle benzetiyor. Kalp bamba bambayazdır. Bir günah gelir içine. O günah ortadadır. Bunu hemen istiğfar tövbe ile kaşıyacaksın. Zımpara gibi. Alacaksın bunu cilasına atacaksın bir de bayaza çevireceksin. O günah düşmesi bir mahsuru yoktur. Kuluz. Hata yapabiliriz. Ama nerede kulluğumuz yanlış olur? Şeytana kulluğu yaparız. O hatayı silmesek. İstiğfar tobe etmese. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor hadisin devamında. Eğer bir kul onu istiğfar tevbe silmese ne olur? Çok alır çok alır hatta kalbi simsiyah olur. Bu sefer bayaz azınlık olur. Ondan sonra Allah kurusun simsiyah kablar kalbini o zaman ahata bihi hatiat. Ayette diyor hatiası, günahları, zembi, maksiyetleri onu sarar, Allah kulsun kifre kadar götürür. Ondan sonra ayette ne diyor diğer ayette? Bir ran. Ran nedir? Bir kaplama. Artık imanı bir şey engel gibi. Nasıl sitrofor koyuyorlar, soğuk sıcak aktarmıyor? O oran da bir sitrofor gibidir. İmanı kalbe koymaz girsin. O da ayeti kerimede kelle berrâne alâ kulûbihim mâ kânû yekşibûn Mutaffifin surasında. Neyle oran gelir? Ma kana yekşibûn. Kalplerine oran, sitrofor nasıl gelir? Neyle gelir? Yaptıkları amellerle, masiyetlerle. O zaman ne yapacağız biz? Fıkhını bileceğiz. Cünahın sonucunu bileceğiz. Düştü, Hemen günaha düşmemiz bir bak günaha düşmek ayıp değil kulcu. Düştün tövbeyle, düştün tövbeyle sabaha kadar, kabre kadar. Tam tersine sen puan kazanırsın. Ama ayıp nerededir? Günah nerededir? Şeytana uymak nerededir? Düştün, tövbe edemez. Bu çok tehlikeli bir meseledir. Ondan dolayı günahlar ne yapar? Günahlar hem dünyada hem ahirette insana zerel verir. Bunu bilsek, ilmimiz olsa yapar mıyız? Yapmarız. Evet, sekizinci mesele. Sekizinci meselede de nedir? Şeytanın bir planı var. Alimler görürler en zor planından şeytanın bu planıdır. Bunda çok zorluk çektik. O da nedir? tûl emel Ne diyor Türkçesi? tûl emel Uzun umit. Uzun umit. Bunun aksini bilmemiz lazım. O da nedir? Kasrul emel Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel açıklamıştı. tûl emel nedir? Şeytan gelir sana diyor, Yahu dur ya acele etme ya yaşlanırsın haca gidersin hele namaza başlama gençsin. Ne verir sana bir uzun bir umit verir sana. Sançı almışsın. Şimdi biz bu derste oturmuşuk. Belki bir dakika sonra hepimiz ölürüz. Garantimiz var mı bir dakika sonra olmayalım? Bir saniye garantimiz yoktur. Kim dese garantim var çafir olur. Garantimiz yoktur. Allah istese aninde bir yer üzerinde bütün insanlar alır. Hiç kimsenin garantisi yoktur. Ama şeytanceler ne diyerse Ya bir dakika dur ya uzun ömürlüsün. Acele etme. Yaparsın. Kur'an okuyacağım. Okuma durma. Onu bitir ondan sonra okursun. Acele nedir? Buna ne derler? Tulul emel. Alemler bu nedenle uğraşmak çok zordur. Çünkü nefistir. Bunun aksi nedir? Kasrul emel. Ümidin kısa yapı tutacaksın. Kısa tutacaksın. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibni Umar'a vasiyetidir. كُنْ فِي الدُّنْيَا كَعَابِلِ سَبِيلٍ Diyorsan dünyada yolcu ol. Yok Abdullah yolcu. Yolcu musafir. Değil mi? Yolcu gibi. Yolcu nedir? Yolcu nedir? Yol yapıyorsun. Yolcu yoluna gidiyor. Nerede oturacak? Bir yerde oturacak. Beş dakika, on dakika, yarım saat, bir saat ondan sonra yolda gereği o dünya bizim için o beş dakika, dakikadır. Sen buradan Ankara'ya gidiyorsun otobüsle. Yolda durdun nerede? Bir lokantada Ne kadar durdu? Yarım saat. Yemek yiyen yedi, çayını içen içti, dinlendi, namazını kılan kıldı. Yarım saat. Sen bütün hayatını o yarım saat harclesen. Ne derler sana? Bu deli adamdır ya. Bu Yarım saate değer mi bu kadar yatırım yapmak? değil mi? Değer mi? Yende bir otobüsle Ankara'ya gidiyorsun. Dersin bütün malımı koyarım o otobüsün koltuğu ipekten olsun, altından olsun. Ne derler sene Bu adam delidir derler. Değer mi? 3-4 saatlik yol için bu kadar parayı harcadın. E dünyada ahirete göre bu otobüs kadardır incedir. O lokunta kadar incedir. Demek ki bir hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu dünya bir yolcunun ağzın gölgesinin altında ne kadar dinlenir? O kadardır. Yani eskiden gözünün önüne koy bir tane merkebine minmiş. çarbanda gidiyor. Bir gölge gördü. Oturdu altında yemeğini yedi gitti. 10 dakika, 15 dakika. Dünya da ahirete göre bu kadardır. O 10-15 dakika 70 yaşında 60 yaşında bir insanın hayatında nedir? Hiçbir şey değil. E dunya da ahiret hayatında hiçbir şey değil. Onun için umudunu uzak tutmayacaksın. Kısa tutacaksın. Ama burada da ölçüyü kaybetmeyeceksin. Şeytan burada da giriş yapar. Bak bunu da bırakmaz. Şeytan dedik amellerimizin içini boşaltır. Burada da seni boş bırakmaz. Ya ona değer mi? Hiçbir şey yapmazsın. Hayır. Bunu Hazret Ali radıyallahu anh'ın ölçüsünü koymuştur. Orada nereden almış nübuvetten? Ne diyor? "Eamelu dunyake keanneke lem temut veamel laahiretike Ahiretin için öyle çalış ki sanki yarın ölüyorsun. Şimdi sana deseler yarın ölüyorsun. Bazı doktorlar diyorlar kanser olanlara. Bir ayın var, çayın var. Ne yapar mümin insan? O bir ay çayı başını secdeden kaldırmaz. Yemek ye ya yemek acelesi mi var der. Yerlisin. Hep ibadetten zamanını itaatten doldurmamızdır. İşte mümin adam devamlı böyle hisseder kendini. Ama burada ne olur? İfrat olur. Çünkü sen bir ay sonra öleceksin. Kimse diyemez sana git çalış. Değil mi? Her şey gelir sana diyen ibadet yap. Ama sen mümin adam çalışması lazım, para kazanması lazım, el lazım. Çoluk çocuğu var. Ne yapacak? Şeytan gelin sene diyor işte bazı tasavvuf ehline buradan giriş yapmış maalesef şeytan. Ne yapıyor? Hiçbir şey almıyor, sebep almıyor. Yolculuğa çıkır sebep almıyor. Niye çıkmıyorsun? Allah rızıktır. Ya e Allah zembil indirmez. Allah rızıktır. Sen çık al eline Melzemeni çık dışarı çalışmaya Allah rızkını verir. Ama sen evde otur gelmez. Sebep var. Bu dünya sebepler dünyasıdır. Peygamberlerden sallallahu aleyhi ve sellem sebepler geçerliydi. Sen kimsin? Onun için Hazret Ali yani o bir şıkkını vermiş. Bir rivayete göre bunu hadis diye ilan etmişler ama hadis değil. Sahih olan Hazret Ali'nin kavludur. Sonra diyor ki o bir şıkkı şeytan giriş yapmasın Dünyada, dünya içinde dünyalık işi öyle yap ki sen hiç ölmeyeceksin. Ne güzel denge. Bu da nereden almış? Bu da hadislerden almış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki elinde bir fidan var eki yürütün deseler sana kıyamat koptu deme daha neye içeyim ya. Attın fidanı. Hayır atma. Eç. Ondan sonra kıyamet kopsun. Ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem himmetimizi yüksek tutmuş. Ben bir barangozum. Bu masayı yapıyorum. Bana geldi bir Müslüman kardeşimiz, o sofin zihniyetine. Ya ne gerek var bu kadar kendini yoruyorsun, ağzın en iyisini, kaç aydır bunda çalışıyorsun, yapıyorsun. Ne gerek var bu kadar ömrüm mü kalmış? Ne derim? Senin fıkhın şeytandan almışsın. Ben fıkhımı Rahman'dan almışım. İmamım da Hz. Ali'dir. Onun da imamı Resulullah'tır. Nereden? Çünkü ben bu masayı öyle yaparım ki, ben bilirim zaten ben yarına kalmam. Ama öyle yaparım ki torunumun torunu bu masadan faydalansın. İşte imaratul ardı budur. Yeri Müslümanlar neye gelmişler? İmar etsiler. En büyük imar neyden olur? İslam Allah'ın dini yer üzerinde hakim olur. Yer üzerinde hakim olmak için nedir? Yani İslam devleti kuruldu Resulullah zamanında sallallahu aleyhi ve sellem ne oldu? Her şey ibadete mi kalktı? Hz. Ömer baktı 3-4 tane 5 tane adam namaz saatlerinde olmadığı zamanda hep camilediler. Namaz kılıyorlar. Yani ibadet ediler yani Kur'an okurlar. Çağırdılar dedi gel babam siz ne yapıyorsunuz? Hep gözüme batıyorsunuz. 5 vakit fers namazın haricinde camide ne işiniz var? E biz ibadet ediyoruz. Eyvallah dedi. Ama ne, ne içiyorsunuz? Dedi biz bize veriyorlar sadaka. Biz ibadete kendimizi vermişiz. Öyle mi dedi? Bunu nereden öğrendiniz? E biz öyle iştahat ettiniz. Verin sopamı bana dedi. iyi sopa çekti olarak. 5 vakit namazdan haricinde burada göreceğim sizi vay halinize dedi. Yoktur böyle bir film. Ben ibadete çekileyim millet bana sadaka verir. Çalışacaksın. Ama çalışırken de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, "Rahim Allahu imren amela amelen Allah o kula rahmet eder. Bir işi yaptı, en güzelini yapacak. Ben burada bir şey yazacağım, en güzelini yazacağım. Bir şey yapacağım, en güzelini yapacağım. Bu ölçüdür. Ondan dolayı bu dengeyi tutmamız lazım. Bizim umudumuz çok uzun olmaz. Kısa olur. Kısa olur bu dünyada. Bir mümin Allahu Teala demiyor bir mümin ye, yemesin, içmesin. Yedebilirsin, içebilirsin. Tam tersine. Men harramallah. Baz cahiller diyorlar işte yapmayın takvaba. Allah Teala diyor kim Allah'ın nimetlerini men harramallahun nimetallah ellezî ahraca li'ibâdih Kullarına çıkarttığı nimetleri kim yasaklamış? Allah bu nimetleri kulları için yapmış. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadiste diyor ki Allah Subhanahu ve teala e, e, sever ki verdiği kuluna nimetini üzerinde görsün. Bana vermiş para evet bunu gönlekte girelim girerim elbi, ama ölçü nedir? İsrafa kaçmamaktadır. İsraf nedir? Hadde açmamak. Ama al girme. Ama ben ne yapıyorum? Takva babından normal giyiniyorum, İs, İsraftan daha aşağı tutuyorum meseleyi. Takva babına eyvallah bu çok güzeldi. Ama herkes benim gibi olsun diyemem. Çünkü Allah bunu dememiş. Noktayı allah Teala koyar bu konularda. Onun için israfa kaçmadan yapabilirsin. Burada bir de dipnot düşmek lazım. Bir de örnek olan Müslümanlar her zaman limit aşağıda tutması lazım. Nasıl öğretmen örnektir telebelerinin önünde? Bir insan normalde espri yapabilir, gülebilir, bazı hareketler yapabilir ama öğretmen sınıfta bunu yapmaması lazım. Çünkü telebeler buna örnek gözünde bakıyorlar. O zaman bir davacı, bir alim, bir salih insan ne yapacak? Her zaman mutavazi yaşayacaktır ki örnek olsun. Evet. İşte bu Toulul Emel meselesinde de ifrat teflit'e cetmiyeceğiz. Dokuzuncu alimler diyorlar ki her şeyde israf etmeyelim. Fuzul, fuzul nedir? Ek etmeyelim. Fazla uyumayalım. Fazla yemek yemeyelim. Elbise de fazla elbisemiz olmasın. Evimizde fazla süs eşyaları bilmem ne? Yani her şey ihtiyat gereği olsun. Bu ne yapar? Günaha senden. Alı koy. Ama her şeyde israf etsen ne olur? Günah olur. Çok uyusan ne olur? Tembelleşirsin. Çok yemek yesen tem fazla uyursun. Fazla uyusan tembelleşirsin. Tembelleşsen ibadet yapamazsın. Evinde süslü püslü bir sürü malzeme olsa bu senin zamanını alır. Bunu temizlemek zaman alır. Yani her şeyin huzuru nedir? İnsanı neye teşvik eder? haram Onun için mümin, müminle kalkıp oturacak. Benim maaşım, kaderi insanlardan kalkıp oturacağım. Benden bir üstünden kalksam, otursam ne olur? Adet urfoy mu lazım? Ne olur? Olar gibi giyineceğim, olar gibi yiyeceğim, olar gibi haşir neşir olacağım. Bu sefer ne olur? Ben faturamı bütçemden fazla har harcılarım. Demek ki her şey öyle olacaktır. E onuncu mesele sonuncu ve onuncu imanın imanın fıkhını bilmemiz lazım. İman nedir onu bilmemiz lazım. Çünkü iman ne kadar güçlü oldu iman nedir bir dinamittir. Dinamit mi? Yani güç kaynağıdır. İnsanda iman güç kaynağıdır. Yani bir insanın güç kaynağı nasıl bir bir cihaz pilden çalışır. Pili çıkartson o cihaz bir kuruşa değmez. Cep telefonu pilden çalışır. Şarjı bitti o cep telefonu iPhone olsa bile ne yazar? Bir teneke parçasına döner. Hiçbir işe yaramaz. Bir insan ne kadar güçlü olsun, karşılıklı olsun, beyni çalışsın, iman olmasa her şeyi biter. Onun için imanı biz ne yapacağız? Güç kaynağımız yapacağız. İmanımızı devamlı güçlü tutacağız. İmanı da ne güçlü tutar. Ha? Şeriatı uygulamak, imanın fıkkını bilmek. Buna ne derler? Şecaretul iman. İman ağacını Allah Teala ayette diyor, iman bir ağaç gibidir. Çoçu derinliğe salır, barı üste verir. Havadadır. Onun için biz ne yapacağız? İman kaynağını sağlam tutacağız. Onun fıkkını bileceğiz. İmanın zayıf olduğu Sabrın da zayıf olur. İmanın zayıf oldu masiyete düşersin. sabrı yapamazsın. Niye günahçar oluyor insanlar? Çünkü imanları zayıftır. Niye içki içiyor? Niye kadınla konuşuyor? Niye zineye düşüyor? Niye yalan söylüyor? Bunlar nedir? İman, imanı insanın zayıftır. Evet bu on meseleyi fıkh etsak biz ne oluruz? Sabredenlerden oluruz. Masiyetlere düşmeriz. Bunu da öğrendik. Üçüncü mesele, itaatlere nasıl sabrederiz? İtaatlere sabretmek nedir? Allah'ın emirlerini. Allah'ın emirlerini nasıl yerine getiririz? Beş vakit namaz kılıyorsun, zekat veriyorsun, oruc oluyorsun, sünnet orucları olursun. Allah diyor bu haramdır yapma, bu halaldır yap. Ha? Bunları nasıl yerine getiririz? Haca gidiyorsun, bunlar zorunluluktur. Bunları biz nasıl yerine getiririz? İşte bunları da aynen maasiyeti bildiğimiz sebepler, 10 sebep burada da geçerlidir. Her şeyin fıkrını bileceğiz. Her şeyi öğreneceğiz. Her şeyin sebebini bileceğiz. İtaatların fıkrını bileceğiz. Bunu yapsak karşılığında bu var. Mükafat cennet var, cehennem var. Allah Teala bizi yaratmış. 10 tane meseleyi maasiyette bildik, aynı itaate de bizi sevk eden meselelerdi. Evet. Bu da nedir? Bizi itaata soğuk eder. Biz bizsak, hele bir mesela beş vakit namazın faziletini, hadisleri okusak vallahi camiden kimse çıkmaz. Bilsek. Camiden namaz sadece namaz kılmağın fazileti değil. Namaza niyet ettin, başladın, sen bir sürü fazilet alıyorsun. Nereden? Ebdes ettin evinde bir sürü fazileti var ebdesin. Camiye yürüdün, o adımların fazileti var. Girdin camiye namaz kıldın, sünnet kıldın. duasını yaptın fazileti var. Çıktın camiden fazileti var. Bitmez, bitmez. Bunları bilmek fıkhettikçe insan ne olur? Artık itaatlere sabreder. Niye biz oruca sabrediyoruz? İmanı zayıf olan sabredemiyor. Ama mümin sabrediyor. Ağustosun temmuzun ayında... Mümin sabretiyor, güneşin alında inşaatta çalışıyor. he bazen verimsiz oluyor işte, Yarım maaşım gitsin diyor önemli değil, yeter ki ben Allah'ın emrini yerine getir. Bu bu çocuğu bu imanı kim veriyor ona? İşte o işi biliyor demek ki imanı. İman nedir dedik? İman sadece dilden değil, amel dendir. Amel imandan bir parçadır. Ameli çıkartsan imanın boş yazar. Hiçbir şey yazmaz. Sabaha kadar elinde kitap götür Ben buna iman ediyordum? Cehenneme gidersin. Amelinden ortaya hodur meydan atmasan. Melekler amelleri kabul ederler. Onun için bütün ayetler Kur'an içeriğinde neyle gelmiş? Cennete girmek. Amellerinizden girersiniz. Yoktu imanınızden girersiniz. Çünkü iman amel imanla gelmese cennet yoktur. Kim ne derse desiniz size. Gidin okuyun. Rasulullah'tan, ashabtan, tabiinden itibar etabinden dört imamdan hiç böyle gelmiştir. Evet, dördüncü mesele, en son meselemiz iman meselesinde nedir o da musibetler, kaderlere nasıl sabrederiz? Bu da on tane meseledir. Bunu da inşallah arkadaşlar zaman bitti diyorlar ama. Acele bunu sayacağız inşallah. Fazla üzerinde durmayacağız. Bu da on tane meseledir. Bu on meseleyi bilsek, kaderlere, musibetlere sabrederiz. Musibet nedir? Bir tane yürüyor, araba çarptı, felç oldu. Oturmuş evde çocuğun öldü dediler. Oturmuş evde baban öldü, eşin öldü, malın yandı. Bunlar hepsi nedir? Musibet. Sapa saklamsın bir şeyin yoktu birden baktın sancın oldu gittin doktora kanser var sende dedi. Bunlar nedir? Musibettir hepsi. Bunlara nasıl sabreder mümin? Bu imtihandır. Nasıl bundan başarı çıkar sınıfta kalmarız? Olara bakacağız. Bu on sebebi fıkh edeceğiz. Birincisi çünkü bu on sebebi bilmesek sabredemeyiz. Sabretmesek esyan ederiz. Kaybederiz. Sınıfta kalırız. Sınıfta da kalmazız. Cehennemde kalırız. Şeytana uyarız. Evet. Birincisi musibetin fıkhını bilmek lazım. Diğerleri gibi. Nedir? Musibetin fıkhı nedir? Cezasını, mükafatını bileceğiz. Allah Teala sana bir hastalık verse, bu neden verdi bana bunu? O bunun fıkhı nedir? Ve buna sabretsen mükafatı nedir? Bunu bilsek ne olur? He? Sabrederiz. Bilmesek ne olur? Mırıngırı günün deriz? Görüyoruz işte. Niye ben? Ya Rabbi ben cenziydim. Oğlum çocuğum cenziydir. Babam cenziydir. Hep diyorlar mı? Bu nedir? Bilmiyorlar. Ama bilseler allah Teala sevdiği kulü eder. En büyük iptila peygamberlerce gelir Resulullah diyor. Ondan sonra aşama aşama onlardan e, aşama aşama iman seviyesine göre musibet gelir. Demek ki bir kul çok müptele oldu, mümindir de bu nedir? Nimettir. Ama çafir iptile oldu, nikmettir onun için. Yani onun bu dünyası var, o dünyasının elinden alınıyor. Adaletsiz kafir ne olur? Bu dünyada da şeyini alır, nikmetini alır. Ama mümin için nedir? Nimettir. Bunu bilmemiz lazım. İkincisi, Yine ilim, ilimle gereklidir. Musibetlerin ilmi bilmemiz lazım. Bütün musibetler nedir? Günahlara çaffarettir. Çaffarettir. Bir dikan eline batsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o mümin için nedir? Bir çaffarettir. Acibtü li emri l Bu müminin emri, bu müminin olayı çok acayiptir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir dikan batsa eline sabretse Şükretse karşılığında Ecri var. Yani ben elim masaya böyle yaptım bir şey battı elime. Bunu Allah'tan bilirim sabr Ama imanım olmasa fakını bilmesem, o buracığın bırakmış bir bu iğneyi yan bu dişini niye böyle yaptınız? Ama ben bunu Allah'tan bilirim. Ondan sonra eğer bir kusur var ise sebebin ararım. Çinli sefer yapmayalım. Ama sen koymasaydın bu iğneyi bura benim elma batmazdır desen ne olur? kadere karşı gelmiş Olduktan sonra lev demeriz. Lev nedir? Lev şeytan, Lev Keşke. çeşke. Çeşke böyle olmasa, çeşke bunu koymasa, bu şeytandandır. Biz teslim oluruz, ondan deriz, kendi sefer bunu buraya koymayalım. Üçüncü mesele, kaza ve kadere, musibetlere sabretmek için teslim Allah, her şeyi Umul kütab levh-i mahfuzda yazılıdır. Senin elinde bir şey yoktur. Her şey levh-i mahfuzda yazılıdır. Bir arkadaş yanlışlıkla bu dikeni koymuşsa buraya, bu levh-i mahfuzda yazılıdır. Buna teslim olmak. Ondan sonra sebebi alırız. Teslim olmaktır. Her şeyi teslim olmaktır. Levh-i mahfuzda yazılmış. Ben hasta olacağım, benim malım olacak. Nasıl levh-i mahfuzda yazılmış, ben sağlı kalacağım. Lazım mahfuzda yazmış benim bol param olacak, bol hürriyetim olacak. Aynen yazılmış da ben öleceğim, ben hasta olacağım, çocuğum ölecek. Bunlar hepsi levh-i mahfuzda yazılmıştır. Onun için buna teslim olmak lazım. Dördüncü mesele Allahu Teala'yı hakkıyla tanımak. Ne meselesinde? Allahu Teala'yı hakkıyla tanımak musibetlerde. Musibetlerde Allahu Teala'yı hakkıyla tanımaktır. O da nedir? Kulluğun gereğidir. İnsanın başına bir musibet geldi, hakkıyla Allahu Teala'ya döner. Demek ki bu bir nimettir. Musibet insanı Allah Teala'ya yakın düşürür. Sıkıştın kime döneceksin? Ya Allah diyeceksin. Daraldın ne diyeceksin? Ya Allah diyeceksin. Fakir kaldın ya Allah diyeceksin. Zulüm düldü başına ya Allah diyeceksin. Çocuğun ana çağırıyorsa, baba çağırıyorsa ya Allah diyeceksin. Her şeyde Allahu Teala'ya döneceksin. O zaman ne olur? Hakiki. Bak sana bir tane zulmetti, elini kaldırıp ya Allah dersin. Önünde düşman var, sıkışmışsın, ölümle hayat yanındasın, orada çağırdığın Allah'la. Şimdi böyle televizyonun önünde oturmuşsun, çoluk çocuğun önünde oturmuşsun, aynen mi çağırman ya Allah? Birinde içten çağırıyorsun böyle. Sanki bitti bütün dünyada sen Allah'tan başka kimse kurtaramaz. İnanarak çağırıyorsun. İçincisi nedir? E, laf gereği. Onun için Allah-u Teala ayette diyor. Müşrikler cemide olduğunda, denizde, fırtınada bütün gönülleriyle Allah'a çağırıyorlar. Halbuki kafirler, müşriktirler. Ama karaya indiklerinde bir de unuturup şirk koşardılar. Biz maalesef bir günde onlardan daha kötü bir sınıf Müslümanlar var. Şiddette, refahiyette şirk koşuyorlar Allah. Ya Mahmud, ya Ahmet çağırıyorlar. Aslında Allah'tan başka kimse kimsenin neyine yetişmez? Mededine, imdadına yetişmez. Sadece Allah'tan başka hiç kimse seni kurtaramaz bu dünyada. Kurtarsa seni Allah kurtarır. Yetişse seni Allah yetiş. Onun için diyor, ey kul, ey çocuk diyor, Abdullah İbn-i Umar'a اِذَا اَسْتَعَمْتَ فَاسْتَعَمْ بِاللّٰهِ Eğer yardım istersen Allah'tan ister. Eğer tevekkül ediyorsan Allah'a tevekkül et. Evet. Sadece her şey Allah'tan istenir. Bu musibetler kulu Allah'a yakın düşürür. Üçüncü, e, bu dördüncüydür. Beşinci, bilmemiz lazım ki Musibetler de, kaderler de, önceki sebeplerde dediğimiz gibi musibetler, kaderler bizim günahlarımızla başımıza gelir. Bunu da bilmemiz lazım. O zaman ne yapacağız? Bir musibet geldi başımıza, sabır nasıl edeceğiz? Aa diyeceğiz biz illa bir günah işlemişiz ki Allah bu musibeti getirdi başımıza. Ne diyor Şura surasında, alt-ı uzuncu ayette? وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ Febime kesebet eydikum ve yahfu an katir. Bu ayet bir ders olması hak etmiştir. Ne diyor? Bir musibet sizin başınıza gelse eğer gelmişse neyle geliyor? Allah Teala diyor, "Febime kesebet eydikum." Sizin elinizden gelmiştir. Eliniz ne ne yapmış? Bir günah yapmış. Siz bir günah yapmışsınız o musibet gelmiştir. Onun için bir tane çıksa dese deprem musibettir. Günahlarımızdan dolayıdır. Gazeteler ne yazarlar? o sen neden bahsediyorsun? İşte bu fayhatıdır bilmem nedir. Fiziksel yani meselelerden ama hakiki nedir? Ayet. Bu ayatı anlamıyorlar inkar ediyorlar. Biz mümin olarak evet evet deprem Allah'ın kurduğu bir düzendir, yer üzerinin kanunudur, fizikseldir fayhatıdır bunlar tamam da ama niye vanda geldi? Niye üst üste geliyor? Bunların hikmeti var. Niye o zamanda geldi? O saatte geldi? Bunların hepsi hikmeti var. Allahu Teala bunları musibetler elinizdendir. Ve ya'fu an katir güzel bitiriyor Rabbimiz. Güzel Rabb güzel bitirir. Ne diyor ve ya'fu an katir? Birçok sabretseniz fıkh etseniz, günahlarınızdan dörseniz Allah Teala affeder. Bir de bir rivayette Allah Teala birçok günaha affeder, birebir cezalandırmaz sizi diyor alimler. Çünkü birebir cezalandırsa yer üzerinde diğer ayette diyor kimse kalmaz. Her şey Allah Teala bir artı bir verse, yer üzerinde saniyelerce yer üzeri biter. Ve yahfu an bu bir elinizin şeyiyle verir. Cünahıyla. Evet. Onun için Hazret Ali ne demiş? Dür ma zâlel belâ'u illâ bidem. Ma ne zâlel illa illâ bidem. Musibetler illâki cünahlarla iner. Ve ma rufi'al illa illâ bitem. Musibetlerle ahmaz üzerimizden illa tövbeyle. Edebiyat güzel ama ilim kimden gelmiş? Edebiyat İmam elnindir. Cümle İmam elnindir. Ama ilim Allahu Teala'nın ilmindendir. Ayet hadislerde buna benzer çok şey var. E, ayetler var, hadisler var. Altıncısı. Bir musibet gelmişse insanın başına bunu bilmesi lazım ki Allah mı istemiş, Allah bunu bu kulsun uygun görmüştür. Bunu bilmemiz lazım. Bu çok önemli meseledir. Allah Teala bunu razı olmuştur. Buna teslim olacaksın. Allahu Teala'nın ilminin haricinde bir şey olur mu yerde, gökte, dünyada? Olmaz. Demek ki Allah Teala bilmiş, bir musibet gelmiş, o kulun başına Allah ona razı olmuş. Bu Allah'ın hikmeti gereğidir. Kulluğun gereği de nedir? Allah'ın razı olduğuna sen razı olacaksın. Bitti. Bu ince noktayı halletsen hiç kimse mırın girin yetmez. Şikayet yetmez. Şeytan da giriş yapmaz. O zaman ne olur? Ortaya ne çıkar? Şeytan giriş yapmasa ne çıkar ortaya? Ra? Sabır çıkar ortaya. ettin ne olursun? Cendet var karşısında. O kadar basittir. Formül çok kolaydır. Ama bu Düşman sinsidir. Bırakmıyor. Yoksa çok basittir. Ya biz konuştuğumuz şeylerde çok akıl, mantık da istemez. Felsefe de istemez. Çok ilim de değil. Yaptığımız hepsi 5-6 tane düzgün lafı delilden almışız, konuşuyoruz. Çok kolaydır. Ama nedir? Şeytan bu kadar basit ilmi bile bırakmıyor bir halkandasın Neyle meşgul etmiş onu? Bir Tek gözlü, deccal nedir? Televizyondur bazı alimler diyorlar. Evde, televizyon evde var iken, o evde bereket olmaz. Bunu bilmemiz lazım. Evet. Ee, kaçıncıdaydık? da mı? Heh. Yedinci, yedinci, salih kul bilmesi lazım ki, bu musibetler Aslında bir nevi ilaçtır. Mümin için. Bunun da fıkkını bilmemiz lazım. Yani şimdi demiri ne çelikleştirir? Ataş, su, çekici. Ataş, su, çekici. Mümini de ne? Hakiki iman yapar. Musibetler. Musibetlerde senin imanın ortaya çıkar. Ne kadar sabırlısın. Ne kadar sabırlı değilsin. Allahu Teala gafurun rahimdir. Bu musibetlerde seni ne yapar? Yetiştiriyor. İstiyor yanına seni hakkı mümin çeksin. Sabret. Odur meydan. Dünya nedir? İmkan tarlasıdır. Evet. Sekizinci. Bilmesi lazım ki kul bu musibetler dedik kendi lehinedir. Muhakkak bilmesi lazım ki bu musibetlerde sonuçta bir çıharı var kulu için. Buna da teslim olması lazım. Deme bu musibet geldi benim üzerime yanlıştır. Bu musibetin daha iyisini kim bilir? allah Teala bilir. Onun için şey ayetinde Bakara 216. ayette ne diyor? وَاَسَاً تَكْرَهُ شَيْاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Siz bazen bazı meseleleri istemezsiniz. Kerih görürsünüz. Keri görürsünüz. Ya bu nedir geldi bu musibet başımıza deriz. Ama o musibet sizin için hayırlidir. Bilemezsiniz. Sonra ah hakikaten bu musibet gelmeseydi bu büyük musibetten kurtarmarız deriz. O arada insan oğlu ileriyi görmediği için ama ileri için görür yaratan. Sonra ayet ne diyor? Vaheseen tek tühib bu şey en vahusharunlakum. Bazen de bir şey istersiniz. Bu iş niye olmadı bana? Bu kadını almaya gidirdim niye olmadı bana? Değil mi? Niye ben bu işte gelecektim olmadı? Siz istiyorsunuz onu canı gönülden konsantre olmuşsunuz ona ama olmuyor. Demekçi Allah Teala diyor siz zannediyorsunuz o sizin için iyi bir şeydir ama kötüdür. Ne diyor sonuçta vallahu yalem Allah bilir. Ve İlmi kendisine nispet ediyor, cehaleti kuluna nispet ediyor. Ve Siz bilmezsiniz. Çünkü bu nedir? Rububiyetin sıfatıdır. Müstakbel. ileri için bilir. Kul bilir mi? Bilmez. Bazı cahiller diyorlar evet Resulullah da gaybten haber vermiş. E Resulullah oturduğu yerde gaybten haber vermedi. Resul olduktan sonra niye bütün gaybten haber vermedi? Bazı noktalarda haber verdi. Çünkü ne vahiy gelmiş sonra. Haşa ve kefe. Kim dese ben gaybi bilirim, kafir olur. Zındık olur. Evet. Bu da nedir? Bir Nisa surasında da diyor فَاَسَاً تَكْرَهُ شَيْاً Bu da bir ölçüdür. Bazen diyor siz bazı şeyi kerih görürsünüz. Niye başımıza bu hastalık geldi? Niye bu savaş geldi başımıza? Bu sahabeler hakkında denmiş He? Ha? Niye ben? Dersin. Kulsun. ve اللّٰهُ fihi خَيْرًا كَث۪يرًا o meselede sen ki gördün, onda çok her vardır senin. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjde veriyor. Diyor, kim taun hastalığından öldü? Şehittir. Bugün de kanser taundan daha kötüdür. Onun için bir bir arkadaşımız kanser oluyor, ölüyor. Ya yazık oldu, hak etmemiştir, cenzidir. Ya Allah ona müjde veriyor. Resulullah diyor, şehittir. Eğer mümin ise, eğer çafir ise, yani günahkar ise ya. nedir onun için? Hakikaten azaptır onun için. Kanser. Ama mümin için nedir? Suda boğuldun şehitsin. Niye üzülüyorsun? Allah istemiş onu seçmiş yanına. Kadın doğum hastasında öldü. Nedir? Şehittir. Demek ki nedir bu? Bunu Fıkhını bilmek lazım. 13 ayet Nisa surasındaki 19. ayette ne diyor Rabbimiz? Ve yec'alullahu fîh hayren kethîrâ. Onda çok her getirir. Bilemezsin sen. En böyükler nedir? Seni yanına şehit olarak seçer. Şehit nedir? Sıfır kilometre. Sıfır günah. Gidiyor Allah Teala Hem de sıfır günah değil. Orada şefaatçi Şefaatçi olur. İstediği adamı da şefaat eder, cennet cehennemden çıkartırım. Vesaire. Dokuzuncu, bir kul bilmesi lazım ki Allah musibetleri neden verir? İmtihan tarlası olduğu için. Değil ki insanlardan intikam almak için. İmtihan tarlası olduğu için. Bir kul bunu anladıktan sonra ne der? Ha? Teslim olur sabır eder. Çünkü bu intihan tarlasıdır. Bana bir musibet geldi. Yani hocamız burada deprem vandan gelmiş. He? Depremden gelmiş. Üst üste deprem vanda bitmiyor. Bu musibettir. Ama bu musibettir. Bu musibet Allah Teala vandıları öldürmek mi istiyor? İntikam almak istiyor haşa ve Ama bu nedir? Evet, inanmayanlar orada. Oradaki inanmayanlar, milliyetçilere inananlar, onun için çalışanlar, hayatını koyanlar, yani ateistler, yani allah Teala'nın dinine önem salmayanlar için azaptır, evet. ciyeri yanıyor, yan kolu gidiyor. Değil mi? Hepsi kalanlar öyle yaşıyorlar. Yani ailenin yarısı gidiyor, yarısı da acı çekiyor. Ama mümin ciden şehittir o depremde. Kalan da sabreder, Ecri on çoktur. Allah diyor bak وَيَجْعَلُ اللّٰهُ fi خَيْرًا كَث۪يرًا Demek ki biz bilmemiz lazım ki bunu fıkh etmemiz lazım ki musibetler geldi biz buna sabredeceğiz. Neden sabredeceğiz? Çünkü bu intihan tarlasıdır. Biz bu dünyaya gelmemişiz. O babamız cennette. Nedir? Cennetin safhasındaydır. Ama yere indi Hazret adam da iptil oldu. Bak oğlu oğlunu öldürdü. Eskiden Hazret adamın yemeği bile cennette ayağına gelirdi. Dünyada ne oldu? Kendisi içecek, kendisi biçecek, terleyecek, yorulacak, meşakkat, soğuk olacak, sıcak olacak, çocuk olacak. Ona rızık sağlayacak. Yani yemeğini içmeğini sağlayacak. Nerede? Bunlar hepsi meşakkat ister. E bu dünya imtihan tarlası. Bunu bilmemiz lazım. Buna teslim olmamız lazım. Onuncu alimler diyorlar ki en sonuncu bu musibetler nedir? Aynen dediğimiz gibi bir demircinin çüresi. Çüresi nedir? O Ataş şeyi var ya demircinin e, fırını gibidir. Ne yapar insanı? Demirin özünü çıkartır. Nedir? İmtihandır. Bunu bilmemiz lazım. Musibetler imtihandır. Bu imtihanlar nerede gelir? Serrai ve zarra. İmtihan tarlası dedik ki bu sadece musibetten değil. Bak yanlış anlamayın. Kaderler sadece musibet değil. Kaderde güzel şeyler de var. Allah beni sağlıklı yaratmış. Allah bana zürriyet vermiş. Allah bana bol para vermiş. Bu da fitnedir. Düşmeyersin, cüvenmeyeceksin. Yani fitne çift taraflıdır, Sağlı sollu. Musibet, kötüsü de var, iyisi de var. Kişisinde de ne yapacağız? Sabredeceğiz. Kişisinde de intiham tarlasıdır. Kişisinde de bizim özümüzü çıkartır dışarı. İşte bunları bilmek, hakiki kul. Ne yapacaktır? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem olmasını edecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kulluğu Allahu Teala için hakkıyla yapması için ne demiş? Allahumma inni ala zikrika ve şükrika ve ibadetik. Allah'ım bana yardımcı ol Neden? Seni de? Seni zikretmekte, şükretmekte, hakkıyla seni ibadet etmekte bana yardımcı ol. Kulluğun sırreti. İşte bu kulluğu öğrensek sabrı öğreniriz. Sabrı öğrensak cenneti kazanır. Kısacası sabır beş ders sürdü ama hakikaten bu hak etmiştir. 25 derste hak etmiştir, 550 derste hak edin. Sabır önemli mesele. Ondan dolayı bütün kardeşlerimize nasihat bu dersleri dinleyen sabırla dinlesin. Çünkü bu ders sabır bizim püf noktamızdır düşmana galip gelme noktamızdır. Cenneti kazanmak noktamızdır. Fıkhını iyi bileceğiz. Allah hepimizi sabredenlerden eylesin. Sabrın fıkhını bilenlerden eylesin. Sa sabir insanları bize örnek eylesin. O da kimlerdir? peygamberler, enbiya, Allah'lar, alimler. Sabırdan bizi uzak tutmasın. Sabr ehliyle bizi haşretsin. Sabr ehliyle de cennete bizi Brağsın. Ve alhamdulillah Rabb العالمين âlamîn ve salatu ve salamü ala sîdîl-mursaleen, nabiîna Muhammed ve ve